Hazırlayan bir sunan Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugünkü konuğum sizlere Birleşik Krallık'tan, özellikle de Liverpool'dan haberler getirecek bir küratör dostum Fatoş Üstek. Liverpool BNL'nin direktörü olarak çalışıyor ama uzun yıllardır Birleşik Krallık'ta Londra ağırlıklı olmak üzere çalışan, yaşayan bir küratör Fatoş Liverpool BNL'i İstanbul BNL ile de işbirliği yapmış olan dünya çapındaki ön sıralarda yer alan bienallerden biri Fatoş Bu yıl aynı zamanda Birleşik Krallığın prestijli sanat ödülü Turner Prize'ın da seçici kurulunda onu jüri üyelerinden Turner Prize ilginç bir e, girişim yaptı. Bu sene ödül vereceğine, yani Birleşik Krallığın en önemli ödüllerinden e, birisi olmasıyla ön planda bu yıl ödül vereceğine korona e, virüs pandeminden ötürü başka bir girişimde bulundu ee, Ödülü Turner Prize'ı iptal ettiler ama onun yerine başka bir uygulama yarattılar sanatçılara kaynak yaratmak adına 100 bin dolarlık pardon 100 bin poundluk bir fon yarattılar sanatçıları desteklemek için. Ee, Çok yüksek profilli bir ödül bu. Bu bilgiyi de vermek lazım. 1984'ten beri veriliyor. Ee, ama bu sene ve Tate tarafından organize ediliyor. İçlerinde şimdiye kadar Damon Hurst, Grayson Perry, Tim McQueen gibi isimler e, var. Ve bir tek 1990 yılında bu ödül verilmemiş. 1984 yılından bu yana aralıksız verilmesine Rağmen. Onda da ödülün sponsoru e, iflas ettiği için onun için her yıl düzenli olarak veriliyor. Bu yıl ise yapılan şey sanatçıları desteklemek için bir tür burs alanlara toplamda dağıtılacak olan e, 100 bin poundluk e, bir ek yardım sanatçıların bu belirsizlik e, içinden geçtikleri dönemde kullanabilmeleri adına ve Haziran ayı içinde açıklanacak Turner Prize yerine yaratılmış bu 100 bin pound'un kimlere verileceği. İşte Fatoş Üstek bunun 2020 yılının seçici kurul üyelerinden ee, ama esasen bağımsız bir küratör, sanat alanında çalışan kadınlara yönelik çeşitli oluşumların da kurucuları olarak içlerinde ve de 1999 yılından beri düzenlenen e, ve 2020 yılında düzenlenmesi anons edilmesine rağmen 2021 yılına ertelenen yine pandemi nedeniyle yaklaşık 51 kadar sanatçıyla 20'den fazla sanat kurumu ve kamusal alanda projelerle Liverpool kentini ve hatta ötesine taşınacak bir BNN'in rektörlüğünü yapıyor. BNN'in yapıyor. Programın ikinci yarısında ben anons ettikten sonra Fatoş sizlere Liverpool'dan ve Birleşik Krallık'tan gözlemlerini iletecek. Liverpool, BNL'nin kendi olan etkisini ve rolünü de yeniden sorguladıkları bir dönemden geçiyorlar. Sürekli değişen bu günden ışığında bienerin daha önce duydukları kavramsal çerçevesini yeniden yapılandırıyorlar ve önümüzdeki döneme dair görüşlerini de Fatoş Üstek sizlerle paylaşıyor. Fatoş Üstek 1980 doğumlu, bazı üniversitesinde matematik alanında lisans eğitimi yaptıktan sonra 2008 yılında taşındığı Birleşik Krallık'taki Londra'daki Goldsmiths Kovalıç güncel sanat teorisi üzerine yüksek lisans yaptı. Benim onunla tanışıklığım İstanbul BNL döneminden gelir. Orada sanatçılara, küratörlere asistanlık yapan da bir isimli birlikte çalıştığımız dönemler de oldu. Geçmiş yıllardaki diğer aktivitelerine bakacak olursak David Roberts Art Foundation'da, Art Night 2017'de, Arts Council'da, Birleşik Krallık'ın, Sculpture in the City gibi pek çok Birleşik Krallık Tökenli Kurum'da, fuar ve organizasyonda küratörlük, danışmanlık, yöneticilik yaptı. Biraz önce bahsettiğim gibi kadın Hakları konusunda da aktif bir isim Association for Women in the Arts Avita derneğinin kurucularından. Sotabiz'de, Royal College'da, Goldsmiths'de konuk olarak dersler verdi. Yazar ve editör olarak da görev alıyor bienallere aşina olduğu sadece Liverpool bienalinde atandığı anda başlamadı. Dediğim gibi İstanbul bienalinde de küçük küçük deneyimler kazandıktan sonra 2014 yılında Guangzhou bienalinde Güney Kore'nin önemli bu sanat etkinliğinde yardımcı küratör olarak çalışmıştı. Dolayısıyla Biennaller dünyasına da son derece aşina bir isim olduğunu burada vurgulamış olalım. Liverpool Biennale'ne gelecek olursak Liverpool Biennale'nin kavramsal çerçevesini açıklamış olduğunu ama şimdi Fatoş'tan dinleyeceğiniz üzere önümüzdeki süreçte geçmekte olduğumuz döneminde etkisiyle Bununla ilgili tabii ki yeniden bir değerlendirme yapacaklarını söylemiştim. Orijinal tarihleri 11 Temmuz 25 Ekim arasındaydı ama 2021'i muhtemelen bahar aylarına ertelendi. Başlığı The Stomach and the Port yani mide ve kapı ya da mide ve liman Liverpool. Anlı'da kaynaklanacak şekilde, kentte cevap verecek şekilde bir başlık e, açıklamışlardı. Ve BNL'de yer alacak sanatçıların listesini de aslında anons etmişlerdi ki içinde e, Türkiye'den Kekeça adlı bir oluşum da yer alıyor. Saha derneği için e, Fatoş, saha üyelerine de yönelik bu Birazdan dinleteceğim kaydı sizlere yaptı. Zira Liverpool BNL'ine Keke Çan'ın katılımına da saha olarak destek vermeyi planlıyorduk. Keke Çan bir beden perküsyonu grubu. Tugay Başar ve Timuçin Gürer var kurucuların arasında. 2002 yılından beri performanslar, eğitimler, atölye çalışmaları, uluslararası projeler yapıyorlar beden müziği ve beden perküsyonuna odaklanıyorlar. Liverpool BNL'inde de ağırlıklı bir şekilde öğrenme programlarıyla da işbirliği yaparak çalışacaklardı. Farklı kesimden, farklı yaş gruplarından, farklı çevrelerden gelen insanlarla atölye çalışmaları yaptıktan sonra eee performanslarla katılacaklar. Liverpool Bienal'ne bu proje hala devam ediyor. The Stomach and the Port başlığıyla düzenlenen Liverpool Bienali'nde beden kavramını araştırıyor zaten bienal. Bakalım nereye evrilecek. Ama batılı olmayan düşünce biçimlerine dayanarak bireyi tanımlanmış, kendine yeterli bir varlık olarak algılamaya meydan okuyan Bir e, tavrı var Liverpool, BNL'nin. E, her seferinde bir küratörle birlikte çalışıyorlar. Bu BNL'in küratörlüğü de e, Fatoş üstelik elbette e, direktör ama bu yılın küratörü de yani misafir küratörü diye Manuel Moscoso. E, Biennial'in direktörü Fatoş birlikte yakın çalışıyor. Biennial'in kavramsal çerçevesini ve içeriğini oluşturması için aktif rol alıyor. Liverpool Biennial ile ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz Biennial, İngilizce yazılışıyla biennial.com adresine gidip bilgi takip etmeniz zaten yeterli olacaktır. Manuela Moskosa'nın küratörlüğünde düzenlenen ve Fatoş Üstek direktörlüğünde düzenlenen e, Liverpool Biennial'i li için ben sözü daha fazla Uzatmadan kendisine çok teşekkür ederek Fatoş Üste'ye bırakıyorum. Harişten sanat programında önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba ben Fatoş Üstek. Leopu Bienel'in direktörünü yapıyorum. Sahanın davetiyle sizlere sesleniyorum. Sizinle Leopu Bienel üzerine ve Covid-19 krizi ve krizin getirdikleri üzerine bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Liverpool Kubyeneli İngiltere'nin en eski ve en büyük sanat bienallerinden bir tanesi, ata sanat bieneli. Onun sonrasında Festival, Foxton gibi bienal ve tiyenerler başlıyor 2000'li yıllarda veya Manchester International Festival, Edinburgh Festival gibi festivaller sanatın da hani çadır sanatın da ötesinde tiyatro, müzik gibi diğer kolları barındırıyorlar. Liverpool Biyeneri hem Liverpool için hem İngiltere için hem de uluslararası anlamda çok önemli bir yere sahip. 98-99 yılında kurulan bir biyeneri, şimdiye kadar 400'den fazla sanat eseri üretiyor ve 300'den fazla sanatçıyla birlikte çalışıyor. Biyenerinin uzun bir tarihi olmasına rağmen elinde olan yöneticiler yani veya çalıştığı yöneticiler sadece üç. Ya da şöyle söyleyebilirim, ilk yöneticisi Lewis Biggs 13 yıl boyunca, Sally Talent 7 yıl boyunca, hatta 8 yıla yaklaşan bir zaman aralığında çalışıyorlar. Ve ben 3. direktör olarak başladım. Direktörün aslında İstanbul BNL ile bir yakınlığı da var. Şöyle ki hem vakfın yöneticiliğini yapıyorum, hem aynı zamanda her BNL edisyonunun sanatsal direktörlüğünü üstleniyorum. Böylelikle iki farklı alanda sorumluluklarım var. Peki, Levubu Bienali dediğimizde önemli olan birçok kavram. Kamusal alanda sanat, yani Münster Sculpture Project gibi büyük çaplı kamusal alanda sanat eserleri. Onun yanı sıra büyük çaplı bir bienal ve bu İstanbul Bienali'ne yine benzer, benzeyen ölçüde hani bağlı olan kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışırken aynı zamanda şehrin sanatsal değeri olan, mimarisi önemli mekanlarını ya da e, beklenmedik e, mekanları kullanarak e, san, e, sanatı Farklı izleyicilerle, farklı e, kişi ve kurumlarla e, bir, e, bir araya getiriyoruz. Yani e, Leopold Yeni'nin önemli, e, e, önemli alanlarından bir tanesi de e, genç ve e, yükselmekte olan sanatçılara yer, yer verirken aynı zamanda e, alanında uzmanlaşmış ve e, mid-career dediğimiz e, sanatçılarla birlikte çalışması ve çok çok ünlü sanatçılarla birlikte çalışması. Yani birçok eee birçok sanatçıyı ve sanatsal pratiği bir araya getiriyor. Böylelikle hem çok oldukça um, deneysel bir yapısı var. Aynı zamanda da uh, quite uh, yani bayağı uh, önemli uh, eserlere de imza atmış bir BBNL. Mesela Richard Wilson'ın Turning the Place Over Anthony Gorman'ın uh, uh, Another Place gibi eserleri uh, bildiğiniz eserler olabilir. Uh, özellikle son yıllarda hani saha da bir Liverpool beniyle çok yakın ve uh, çalışan ve destek veren kurumlardan bir tanesi. Eminim biliyorsunuzdur Bahul Cennetoğlu'nun The List adlı çalışması geçen Biennale'de Liverpool'da yer almıştı. Hatta bayağı büyük sensasyon da getirmişti. Belki onu başka bir vlogda paylaşma şansımız olur. Krize geldiğimizde bu Yani bütün dünya ile beraber biz de durduk. Tabii İngiltere biraz daha geç durdu diyebiliriz. Diyor. Yani özellikle Asya ülkelerine baktığımızda, İngiltere veya hani Avrupa ülkelerine baktığımızda İngiltere birazcık daha geç bir hani durmaya geldi. Ve şu an zaten o durmanın üçlü bir aşamayla tekrar açılımını bekliyoruz veya ona başladık aslında. Mart ayında, Mart ayının ortasında hani ofisi kapattık ve ondan sonra bütün ekibimiz zaten evden çalışmaya başladı. Ve aslında hala Mart ayındayken. 2020 yılında bir yenileri yapabilir miyiz düşünüyorduk. Şöyle bir şey. Mart ayının sonunda bir basın toplantımız vardı. Hem Londra'da hem, hem Liverpool'da ve aynı zamanda basın toplantısının akabinde de böyle bir gelir üretecek bir resepsiyonda organize ediyorduk. Bütün bunları ertelemek durumunda kaldık. Özellikle yani ofislerin kapanmasıyla birlikte zaten böyle bir lockdown olacağı bekleniyordu. Ee, ve bizim ilk tepkimiz aslında eee yani 180'i üretilmiş bir BBN'li bu sene hala gerçekleştirebilir miyiz diye düşünmekti ve onu onu e, tartmaktı. E, ve şey diye düşündük. Acaba hani tem, bizim BBN'imiz Temmuz'da açılıp e, Ekim sonunda kapanıyor. Acaba hani Temmuz aylarını biraz geçsek, sadece böyle sonbaharda daha kısa bir bienel yapsak ama zaten hani eserlerin %80 üretilmiş durumda bunları bir yere getirsek diye düşündük. Bir de şöyle bir düşüncemiz daha vardı. Özellikle bu dönem, bu 11. edisyon için hem çevreci bir yaklaşımla... ...olabilecek... yani sanat eserinin... ...dünyadaki dolaşımını olabilecek... ...en az düzeye indirmeye çalıştık. Şöyle ki... ...eserlerin... ...hani genelde var olan eserlerin... ...sadece %10'u bile değil... ...yüzde 10'un 6... ...Amerika'dan gelecek... ...ve diğer %90... Avrupa ve İngiltere... ...içi... ...dolaşıma... ...ihtiyaçların eserleri seçtik sadece... Ve bu da hem bizi ekonomik anlamda hem de çevreci anlamda daha duyarlı bir biyenele e, e, taşıyordu. Dolayısıyla yani 2020 yılında biyenele gerçekleştirebilecek kapasitedeyiz aslında. Ve ilk başlarda hani ekim, Eylül, Ekim aylarını düşündük. Fakat bu hem lockdown'un uzaması hem de bu lockdown'un getireceği global recession e, ve aslında global depression ve bunların Türkçesi hani küresel depresyon diyebiliriz belki bizi bayağı durdurdu. Bir de şöyle bir şey var aslında bildiğiniz gibi hani Biennale'ler çok kompleks, çok karmaşık yapıda olan sergiler veya sanat etkinlikleri. Şöyle ki Biennale sadece bir sergiden oluşmuyor veya sadece bir odadaki eserlerin toplamı değil. Hem Yani özellikle 11. edisyonumuzda 49 sanatçı, 2 kolektif var ve 36 farklı ülkeden katılım söz konusu. Ve her ülke, her sanatçının pratiği kendi içinde ve diğer sanat eterleriyle birlikte farklı diyaloglara, farklı iletişime, etkileşime geçiyorlar. Dolayısıyla bir küratöryel kav, yani kavramsal yapı oluştururken, Biz sadece eserleri değil, aynı zamanda onların diyalogunu, onların mekandaki varoluşunu da düşünüyoruz. Ve sadece hani belli bir, mesela geçen İstanbul Bienalinde Nicola Burrio belli bir izlek öneriyordu. Yani bu odadan sonra bu odaya girin, bu odadan sonra bu odaya girin. Bizim Liverpool Bienniali'de yapmak istediğimiz 18 ayrı kurum kuruluş ve farklı mekanlarda 6 kamusal alan, bölgesinde e, sanat eserleri üretmekti ve e, aynı zamanda performans ve hani konferanslarla bütün bu BNL'i desteklemek amacındaydık. Ve bu eserler işte 18 farklı mekan Tate Liverpool, Blue Code, Fact, Open Eye Gallery, e, Victoria Art Gallery gibi hani var olan sanat kurumlarının yanı sıra farklı bir alana hatta e, Liverpool BNL'in tarihinde ilk kez Stabic District denilen böyle eski tekstil e, bölgesine de e, açılıyor, açılmayı planlıyoruz. E, ve bütün bu hani e, nasıl diyeyim aslında biraz şöyle bir şey düşünebilir Böyle 5000 parçalı bir yapma 5000 parça olmasının nedeni de sadece hani 18 ayrı mekan, 6 farklı kamusal alan e, işte e, meydanlar ya da e, sokaklar dışında aslında işte hani 49 sonatçı iki kollektif bizi destekleyen kurum ve kuruluşlar bildiğiniz üzere veya hani belki bilmiyorsanız tekrar edeceğim Arts Council England ve City Council, Liverpool City Council bizim iki ana destekçimiz onların bize verdiği hani yıllık destekle birlikte biz VNL bütçesinin %55 %60'ını karşılıyoruz ve yaptığımız aslında her iki yılda bir ki hani olan bütçeye %40-%45'lik bir gelir elde etmek. Ve bu gelirleri ya hani projeler üzerinden veya co-commissioning dediğimiz yani ortaklaşa komisyon ettiğimiz kurum ve kuruluşlarla birlikte ortaya çıkarıyoruz. Neyse bu O yüzden 5000 parçalı bir e, yapıya sahip. Çünkü hem ulusal hem de uluslararası kurum kuruluşlardan ondan sonra kişilerden e, koleksiyonerlerden filantropik organizasyonlardan destek alıyoruz. Tabii bütün bu desteklerde hani o bütün bienal yapısının bir parçası, bir puzzle'ın bir parçası haline geliyor. Ve tabii bu puzzle'ın içinde e, sadece destekçilerimiz ve sanatçılar yok. Veya hani çalıştığımız kurum ve kuruluşlar. Aynı zamanda var olduğumuz e, ekosistem de söz konusu. İşte lokal, nasyonel yani ve ulusal ve uluslararası ekosistem ve onlardan onlarla var, içinde olduğumuz e, network ve iletişim de aslında bütün bu Biennale'i bir araya getiriyor. Dolayısıyla bir kriz olduğunda Biennale bütün her şeyle etkileniyor. Sadece işte hani üretim yavaşladı veya e, e, eserler e, İngiltere'ye getirilemeyecek durumda değil. Bütün bu ilişkilerin tekrar e, başka bir dengeye oturtulması gerekiyor. Yani e, ve o denge hani birer bir e, de e, eşitleyebileceğimiz bir denge de değil. Yani bambaşka bir denge kurmamız gerekiyor. Neyse bildiğiniz üzere e, 11. Biyaneli 2020 yılında yapamayacağımıza karar verdik ve 2021 yılını erteliyoruz. Ve bunun da bir hani knockdown efekti olacak. İngilizce kelimeler için çok özür diliyorum. Çok uzun zamandır Türkçe konuşup Türkçe sunum yapmadığım için e, hızlı konuşabilmek adına e, Türkçeyi e, feda ediyorum aslında. O yüzden aklınıza sığınırım. Sığınıyorum. Yani bu knockdown efekt de şöyle 12. BNR'de bundan sonra 2023 yılında olacak. Tabii bunun için Uluslararası BNR'ler Birliği ile ve farklı çalıştığımız BNR'lerle konuşuyoruz. Aynı zamanda hani bu bütün İngiltere'nin kültürel dairesinde, kültürel dairesinde ajandasında veya e, çok büyükte bir etkisi olacak bir şey. E, aslında sizinle paylaşmak istediğim e, ve bizim için en önemli olan şey, e, Bienelli hani 2021 yılı taşıırken e, sanatsal e, ve küratöryel e, ağırlığından e, ödün vermemek ve e, bildiğiniz gibi ve aslında çok konuşulan bir şey şu an. Bildiğimiz dünya artık yok. Başka bir dünyaya gidiyoruz. Ama tabii o başka bir dünya giderken aşinalıklarımızı, farkındalıklarımızı ve bilmediklerimizi o dünyaya taşımamız gerekiyor. Dolayısıyla hani %80'i üretilmiş bir BNL edisyonunun e, 2021'e taşındığında %80'i taşı %80 üretilmiş bir BNL olarak taşıyamayacağız. Bazı e, projeler biraz değişmek zorunda kalacak, bazı projelerin projeksiyonu durmuş durumda ya sanatçımız e, çok ağır bir depresyondan geçiyor ve üretimi devam ettiremiyor ya da üretim üçüncü yani, e, ellerde yani e, manufacturer'lerde veya üretim alanlarında onlar durmuş ve donmuş durumda. Dolayısıyla e, bütün bu aslında pragmatik nedenlerin yanı sıra biraz da duygusal, duygusal. E, psikolojik ve e, semantik nedenlere de bakıyoruz. Yani bu değişen dünya nereye gidecek? Yani e, gerçekten bu kriz bizim için aslında bir durup düşünme, durum değerlendirmesini yapabilme, kurum olarak ne, ne yapıyoruz, kuruluş olarak nerelere e, etkimiz var Bu dünya görüşümüzü nasıl paylaşıyoruz? Kimlerle daha nasıl paylaşabiliriz? Ve şu an en önemlisi aslında ve bence bütün bu BNR'lerin, dünyadaki bütün BNR'lerin bakmaya başlayacağı alan... ...uluslarasının yanı sıra e, micro-local. Yani e, en en yerel. Liverpool'da kimler yaşıyor? Kimler e, Kimlerin aslında sesini duyurmaya kimlerin e, varoluşunun desteklenmesine ihtiyacımız var. ve Mesela şöyle söyleyebilirim. E, Liverpool'daki 3 alan aslında yani bütün council'ın bize çalışmamızı önerdiği 3 alan. Bir tanesi domestic violence. ve Bu çok üzücü fakat bütün dünyada e, ev içi şiddet çok artmış durumda. E, ve bunu tabii ki tetikleyen ikinci şey de e, çocukların e, duygusal, mental e, sağlığı e, ve bunun üçüncüsünde de e, evde e, verilen homeschooling dediğimiz hani evdeki eğitim ve bu üç alan e, bize hani si, e, Liverpool City Council tarafından sunulmuş olan ve çalışmamız, üretim yapmamız istenilen alanlar. Dolayısıyla şu an mesela düşündüğümüz şey bir yeniliği üretmeye devam ederken hani sanatçılarla olan konuşmamızı ve e, e, iletişimimizi, kurumlarla olan iletişimimizi, olan iletişimimizi sahayla olan iletişimimizi bizi destekleyen diğer e, çok önemli ulusal uluslararası kurumlarla iletişimimizi devam ettirirken bir anlamda bir anlamda da Liverpool'da Ki rolümüz ne? Hani e, böyle Çok güzel bir e, soru geldi geçenlerde çalış, katıldığım bir webinardan. What is your spirit of influence? E, bunu Türkçe'ye çeviremeyeceğim. Çok Yani Çevirmeye çalışırsam baya bir zamanınızı alacağım. E, ve bunun üzerine çok düşünüyoruz aslında. Yani ne yapıyoruz ve nereye gidiyoruz düşünmek. Tabii ki bunu düşünürken e, yani sosyal, sanatın sosyal alanı tabii ki çok önemli ama sanatı da koruyarak, sanatı da besleyerek bunu yapmak. Çünkü aslında belki yani e, şu an farklı akımlar, farklı yaklaşımlar var. Sanatın ne için olduğu, toplumlar için mi? Hani o sosyal, praktik, sosyal pratik dediğimiz e, pratikler çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Ama ben hala biraz da böyle hani direterek e, sanatın önemini ve sanatçının özgürlüğünün ve sanatının önemini e, vurgulayacak bienerler e, koymak istiyorum. Tabii ki e, sanat üzerine ve sanata dair konuşmalarımızı birçok kurum larla, birçok kuruluşlarla, birçok e, kişilerle yapabiliriz. Ama aslında yani mesela benim için önemli olan Liverpool'da olan varlığımızı daha da zenginleştirmek, iletişimimizi ve e, resourceful oluşumuzu e, ama ve ama aynı zamanda bütün o hani konuştuğumuz kişileri, kurumları biyenerle e, ile ilişkilenmeye davet etmek. Bizim için çok önemli. Bilmiyorum ne kadar net oldu ama bu davet için öncelikle sahaya çok teşekkür ediyorum. Ve Liverpool Biennial'ine olan ilgi ve uzun süreli destekleri için de hem sahaya hem sizlere çok teşekkür ederim. Çünkü bu destekler bizim için çok biricik ve çok önemli. Özellikle yakın gelecekte bu tarz birliktelikler, bu tarz çalışmalar bizi öteye taşıyacak olan e, birliktelikler. E, tekrar çok teşekkür ederim. Bana yazmak isterseniz, konuşmak isterseniz çok memnun olurum. E, i̇letişim bilgilerimi sağdan alabilirsiniz. Ve umarım Liverpool'da çok yakın zamanda görüşürüz. Çok teşekkürler. İyi bakın. Kendinize iyi kalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat haberleri.